Bismillahirrahmanirrahim Oruçlu için müstehab olan şeyler Oruç tutacak kimsenin sahur yemeği yemesi müstehaptır. Bunun vakti gecenin sonudur. Alimlerden Ebu'l-Leyse göre gecenin son altıda biridir. Sahur yemeği insana oruç için kuvvet verir. Sahurun geciktirilmesi müstehab ise de ikinci fecrin doğup doğmadığından şüphe edilecek bir zamana kadar geciktirilmesi mekruhtur. Sahur, seher vaktinde yenecek yemektir. Bu yemeği yeme sahur yemek denir. Seherde ikinci fecrin biraz öncesine kadar olan vakittir. İftarı acele yapmak, yani akşam namazdan önce oruç açmak müstehaptır. Böylece oruç hali namazda kalbin huzuruna engel olmaz. Fakat hava bulutlu olunca iftar için acele edilmez. Ezan okunmuş olsa bile. Minare gibi çok yüksekte bulunan kimse, güneşin batışını görmedikçe iftar edemez. Aşağıda bulunanların güneşin batması ile iftar etmeleri ona tesir etmez. Akşam iftar ederken şöyle dua yapılması sünnettir. Elaahum <tly> meleke sumtu ve bike amentu ve aleike tevekeltu ve aleya rizkike iftartu ve sevmele gadi min şehri ramazane nevitu faufirli ma qaddamtu ve ma ahertu. Anlamı? Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Sana iman ettim. Sana güvendim. Senin rızkınla iftar ettim, orucumu açtım. Ramazan ayının yarınki gününü oruç tutmaya niyet ettim. Artık benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla. Yine şöyle de dua edilir. Ya vesial mağfireti, eyvül hirli ve li valideyye velil müminine yevme yekûmül hesab. Anlamı, Ey bağışlaması bol olan Rabbim! Beni, ana babamı ve müminleri hesap gününde bağışla. Orucu hurma gibi tatlı bir şeyle açmak memduptur. Oruçlu kimsenin yakınlarına ve fakirlere fazlaca yardımda bulunması müstehaptır. Oruçlunun mümkün olduğu kadar gece ve gündüz Kur'an okumak, zikir yapmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmek ve İlimle uğraşmak suretiyle meşgul olması müstehaptır. Oruçlunun boş ve yararsız sözlerden dilini tutması da müstehaptır. Gıybetten, söz taşımadan kaçınmak ise her zaman vaciptir. Ancak bu kaçınmanın gerekliliği Ramazan'da daha çok kuvvet kazanır. Oruçlu için itikaf da müstehaptır, ileride anlatılacaktır. Ramazan orucunu tutmaya engel olacak derecede bedene takatsizlik verici işlerde bulunmak caiz değildir. Öğleye kadar çalışıp sonra dinlenmelidir. Mümkün bazı işleri ücret karşılığında başkasına götürmelidir. Gördürmelidir. Sonuç olarak denir ki, kesin bir zaruret bulunmadıkça insanın kendisini pek ağır işlerle yorarak oruç tutamaz hale getirilmesi caiz görenemez. Orucun şartları Orucun farz oluşuna ve yerine getirilmesinin farz oluşu sıhhatine dair şartlar vardır. Şöyle ki, 1- Oruçla mükellef olmak için İslam, akıl ve bülü şarttır. Onun için bu vasıfları toplamayan bir kimseye oruç farz değildir. Ancak akıl sahibi bulunan mümeyyiz bir İslam çocuğunun tuttuğu oruç, nafile olarak sahih olur. 2. Orucun yerine getirilmesinin farz olması için sıhhat ve ikamet şarttır. Onun için hasta olana ve yolculuk halinde bulunanlara bu hallerinde oruç tutmak farz değildir. Bunlar oruçlarını tutamayınca, sonra o tutamadıkları oruçları kaza ederler. Bir orucun edası, bir orucun edası yani yerine getirilmesinin sahih olması için niyet etmek, hayız ve nifas hallerinden temizlenmiş olmak şarttır. Bunun için niyet edilmek için tutulan bir oruç, müştehitlerin tümüne göre din yönünden geçerli değildir. Hayız ve nifas halinde oruç tutan bir kadının da orucu sahih değildir. Bunların, Ramazan orucunu sonradan kaza etmeleri gerekir. Bu konuda ileride açıklanacaktır. Orucun vakti Orucun vakti ikinci fecirden başlayarak güneşin batışına kadar devam eden müddettir. Bununla beraber ikinci fecrin ilk doğuşu anına mı yoksa aydınlığının ufukta uzanıp dağılmaya başladığı zamana mı itibar olunacaktır meselesinde ihtilaf vardır. Bazı alimlere göre ikinci fecrin ilk doğuş anı esastır. İhtiyata en yakın olan görüşte budur. Diğer bazı alimlere göre, aydınlığın biraz uzayıp dağılmaya başladığı zamana itibar edilmelidir. Oruç tutacaklar hakkında daha elverişli olan da budur. Bunun için birinci görüşe göre, gerçek fecrin ilk doğuşundan itibaren, ikinci görüşe göre de bu fecrin doğuşundan sonra aydınlığın dağılmaya başlaması andan itibaren oruca başlamak gerekir. Fecrin doğuşunda şüpheye düşen kimse için faziletli olan, yiyip içmeyi bırakmaktır. Bununla beraber yiyip içse orucu yine tamamdır. Ancak fecirden sonra yiyip içtiği anlaşılırsa o zaman kaza etmesi gerekir. Fecirden sonra sahur yapıldığında zan kuvvetli olsa ve başka bir delil de bulunmasa sağlam olan rivayete göre buna itibar olunmaz. Fakat bu halde tutulan orucun kaza edilmesi ihtiyata uygundur. Oruçlu kimse güneşin batışından şüphe etse iftar etmesi helal olmaz. İftar edip de gerçek durum anlaşılmazsa üzerine kaza gerekir. Kefaretin gereği hakkında ise iki rivayet vardır. Fakat batıştan önce iftar etmiş olduğu anlaşılırsa, üzerine kazadan başka de lazım gelir. Güneşin batmış olduğu hakkında kuvvetli bir zanna sahip olduğu halde, iftar eden kimse hakkında hüküm böyledir. Güneşin batışından önce iftar etmiş olduğu anlaşılsın veya anlaşılmasın hüküm değişmez. Araştırma yaparak hem sahur hem iftar yapmak caizdir. Şöyle ki, oruç tutacak kimse, Başka bir vasıta bulamayınca galip zannına göre sahur yemeği yer ve fecrin doğduğuna kanaat getirince oruca başlar. Güneşin batışını da araştırarak yine galip zannına göre orucunu açabilir. Bununla beraber fecrin doğuşunu iyice kestiremeyen için bir an önce oruca başlamak ve güneşin battığını kestiremeyen için de hemen orucu bozmamak ihtiyat gereğidir. Davul, top sesi veya kandil yakılmasıyla oruca başlamak veya iftar edebilmek için de Bunların güvenilebilecek şekilde muntazam olmasına ve her taraftan görülüp işitilir bir halde bulunmasına dikkat etmek gerekir. Saatlerin muntazam bir şekilde işlemekte olduğu da tecrübe ile bilinmekte olmalıdır. Ramazan Hilali ve diğer hilallerin sübutu Ramazan ayı kameri aylardandır. Bunların sübutu hilallerin yani yeni ayların görülmesiyledir bunun için Şaban ayının 29. günü güneşin batışında insanların hilali araştırmaları bir görevdir. Hilali görürlerse ertesi günü Ramazan orucuna başlarlar. Hava bulutlu, dumanlı bulunup da hilal görülemezse Şaban ayını 30 gün olarak tamamlar, sonra oruca başlarlar. Bununla beraber Şaban ayının hilalini de Recep ayının 29. günü araştırmak uygundur. Bu şekilde Şaban'ın kaç gün olduğu daha iyi anlaşılmış olur. Ramazan ayının 29. günü de güneşin batışından itibaren Şevval ayının hilali araştırılır. Görülürse bayram yapılır, görülmezse Ramazan 30 gün tutulur. Kameri aylar bazen 30, bazen 29 gün olur. Yay şeklinde görülen her yeni aya 3. gecesine kadar hilal denildiği gibi her ayın 26. 27. gecelerine de hilal denir. Diğer günlerdekine de sadece kamer denir. Her ayın başlangıcı ya hilal görmekle veya ondan önceki ayın günleri otuza tamamlanmakla tespit edilir. Hilalin çoğulu ehilledir. Hilal görüldüğü zaman hilal, hilal diye işaret etmek mekruhtur. Bu cahiliyet adetidir. Hilal görülünce üç kez tekbir ve tehlilden sonra üç kez şöyle demeli. Hilale hayrin ve rüşdin aamentu billahillezi halabake Sonra da şöyle dua etmelidir. Elhamdülillahillezi zehebe bişehrin keza Vajaib şehin kaza. Allahumma ehlülhu, alena bil amni, ve imani, ve selamet ve selam. Yani, ey Hayır ve salah Hilali. Seni yaratan Allahü Teala'ya iman ettim. Şabanı götürüp bu ayı, yani Ramazanı getiren yüce Allah'a hamd olsun. Allah, Allah bu ayı bizlere emniyetle, imanla, selamet ve selamla bulundur. Hilalin güneş batışı arkasından görülmesi geçerlidir. Bunun için hilal, zeval yani öğle vaktinden önce veya sonra görülse bununla o gün ne oruca başlanır ne de oruçtan çıkılır. Gerçekten bu hilal gelecek geceye ait bulunmuş olur. Bu İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göredir. İmam Ebu Yusuf'a göre zevalden sonra görülen hilal gelecek geceye ait ise de zevalden önce görülen bir hilal evvelki geceye ait olur. Bunun için bu hilal ile Ramazan veya bayram gerçekleşmiş olur. Çünkü bir hilal iki gecelik olmadıkça adete göre zevalden önce görülemez. Üç imama göre gündüzün görülen hilale itibar edilmez. Bu hilal mutlaka gelecek geceye aittir. Bu konuda müneccimlerin sözleri de geçerli değildir. Her halde hilal geceleyin görülmelidir. Hava kapalı olunca Ramazan hilalinin görüldüğüne müslim, Akil, Baliyy, ...ve adil bir kimsenin şahadeti yeterlidir. Bunun hilali görmüş olduğunu söylemesine dayanarak oruca başlamak gerekir. Bu kimsenin erkek veya kadın olmasında fark yoktur. Bu halde böyle bir kimsenin şehadetine yine böyle kimsenin şehadet etmesi de geçerlidir. Bu hususta adilden maksat iyiliği kötülüğüne üstün gelen kimse demektir. Bu konuda hali kapalı olan kimsenin şehadeti de sahih olan görüşe göre kabul olunur. Bu şahadet bir haber demektir. Bir din işini bildirmekten ibarettir. Bunda şehadet sözü, dava, mahkeme, hakimin hükmü şartı değildir. İhtiyat bunu kabul etmektir. Hilali görenin bunu açıklaması, yani ben beldenin şu yerinden veya dışından baktım, hilali ufkun şu tarafında bulutun hemen kenarında veya iki bulutun açık bulunan kısmında şu şekilde gördüm diye açıklaması gerekir mi, gerekmez mi? Bazı zatlara göre lazımdır. Fakat sağlam rivayete göre lazım değildir. Böyle açıklama yapılmaksızın da şehadet geçerli olur. Bu şehadeti işitenler için oruca başlamak gerekir. Ramazan hilalini gören bir Müslüman için hemen o gece şehadette bulunmak lazımdır. Hatta bu evinde beklemesi gereken bir kadın bile olsa kocasının veya efendisinin izin vermesine bakmaksızın çıkıp gördüğü hilal hakkında şehadet eder. Çünkü bu din bakımından vacip olan bir görevdir. Hilali gören kimse eğer hakim bulunan bir şehirdeyse hemen hakimin huzuruna çıkar ve şahitlikte bulunur. Hakim de durumu ilan eder. Hakim bulunmayan bir yerde ise mescide gidip şahitlikte bulunur. Şahit olan kimse adil olarak biliniyorsa, onun sözüne dayanarak insanlar oruca başlarlar. Şafilere göre hakimin hükmüyle bütün insanlara oruç tutmak farz olur. İsterse bu hüküm yalnız adil bir şahidin görüşüne dayanmış bulunsun. Hakimin hükmü ihtilafı ortadan kaldırır ve başka mezhep sahiplerine de oruç tutmak gerekli olur. Hilalin görülmesi, ayın girmesi doğrudan doğruya değil, bir olaya bağlı olarak hüküm altına alınabilir. Mesela, bir kimse mahkemede bir şahsı dava ederek, benim bu de Ramazan'ın ilk gününde ödemek üzere şu kadar kuruş alacağım vardır, şimdi ise Ramazan hilali görülmüştür. Bunun için bu alacağımı bana vermesini istiyorum derse, borçlu şahıs da Evet, anlattığı şekilde borcum vardır. Fakat henüz Ramazan ayı girmemiştir diye itiraz etmekle hakim, o davacının hilali gördüklerine dair getireceği iki şahidin şahidet üzerine o borcun ödenmesine hüküm verse, Ramazan hilalinin görüldüğüne de hüküm vermiş olur. Hilali ispat için bu şekilde dava açılması İmam-ı Azam'a göre uygundur. İki İmam'a göre böyle bir davaya gerek yoktur. Yalnız başına hilali gören Kimsenin şahitliği kabul edilmese de kendisinin oruç tutması gerekir. Eğer o gün oruç tutmazsa kaza eder. Bundan dolayı kefaret gerekmez. Çünkü gördüğü şeyin hilal değil bir hayal olduğundan hayal olduğu düşünülebilir. Bir kimsenin şahitliği hakim tarafından henüz üret edilmeden iftar ettiği takdirde de yine kefaret gerekmez. Çünkü reddedilmek şüphesi vardır. Kefaretler ise şüpheyle kalkar. Fakat şehadet kabul edildikten sonra iftar edecek olsa kefaret gerekir. Çünkü bu durumda onun şahitliği hakimin kararı ile kuvvet bulmuştur. Hava kapalı olmayınca Ramazan, Şevval ve Zihlikçe ilerlediği hususunda bir iki kimsenin değil onlarla beraber kuvvetli bir zamm meydana gelecek başka çok kimselerin şehadetleri kabul edilir. Bunların sayısını belirlemek idarecinin görüşüne bağlıdır. Bir görüşe göre bunların elli erkek olması gerekir. Bu şahitlerin belde haricinden olup olmaması kuvvetli rivayete göre fark etmez. Bir görüşe göre de bu durumda belde dışından gelen iki adil şahidin şehadeti kabul olur. Onların daha uygun ve elverişte bir yerden hilali görmüş olmaları düşünülebilir. İmam-ı Azam'dan bir rivayete göre de bu durumda taşlardan gelmiş veya gelmemiş olsun iki adil şahidin şehadetiyle yetinilir. Deniliyor ki, Zamanımızda herkes hilali araştırma görevini yerine getirmek için çalışmadığından şimdi böyle iki şahidin şehadetine güvenmek uygundur. Hava kapalı olunca şevval ve zihidçi hilalleri hakkında acil iki erkeğin veya bir erkek ile iki kadının şahitleri kabul olunur. Bu hususta adalet, hürriyet ve şahit sayısı şarttır. Şahitlerin teskiyeleri de yapılmalıdır. Şahit sözünü ve dava etmenin şart olup olmamasında ihtilaf vardır. Hakim ve valisi bulunmayan bir yerde hava kapalı olduğu halde iki adil kimse şevval hilalini gördüklerine haber verecek olsalar insanların itiraf etmesinde bir sakınca yoktur. Kapalı bir havada Ramazan hilalini yalnız hakim görecek olsa dilerse yerine birini vekil tayin ederek onun huzurunda hilali gördüğüne şehadet eder. Dilerse doğrudan doğruya insanlara oruç tutmalarını ilan eder. Fakat şevval hilalinde Böyle bir kişilik şehadet geçerli olmaz. Çünkü bununla bir ibadete son verilecektir. Bununla beraber bu durumda insanların hukukuna şehadet manası da vardır. Çünkü oruçtan çıkacaklardır. İnsanların hukukunda ise 2'den noksan şahidin şehadeti geçerli değildir. Bunun için idare amiri veya hakim yalnız başına şevval hilalini görecek olsalar ne bayram namazı yerine çıkarlar ne, ve ne de insanlara namaz yerine çıkmalarını emrederler. Ne de gizli veya aşikar oruçlarını açarlar. Çünkü görülen hilalin bir hayal olması ihtimali vardır. Şevval ayının hilali Ramazan'ın 29. günü güneşin batışı arkasından araştırılır. Bu hilali yalnız başına gören kimse ibadet hususunda ihtiyatı gözeterek iftar etmez. Eğer iftar ederse yalnız kaza gerekir. Şahadeti kabul edilmediği halde de iftar etse yine yalnız kaza lazım gelir. Kefaret gerekmez. Bir kimsenin şehadetine dayanarak lamazan orucuna başlamış olanlar 30. günü şevval hilalini görmeseler de olan görüşe göre oruca son verirler. Hava kapalı ve bulutlu olunca ihtilapsız bayram yaparlar. Şafilere göre şevval içinde bir adil şahidin şehadeti yeterlidir. Tercih edilen görüş onlarca budur. Hakim bununla karar verince bayram yapılır. Hava kapalı olduğu halde bir iki kimsenin şahitliğini hakim kabul ederek 30 gün oruç tutulduktan sonra Şevval hilali görülmese bakılır. Eğer hava yine kapalı ise ertesi gün iftar ederler. Bunda ittifak vardır. Fakat hava açık ise bir görüşe göre iftar etmezler. Ancak sahih olan diğer bir görüşe göre bu durumda da iftar edip bayram yaparlar. Bir bende halkı 29 gün oruç tuttuktan sonra iki adil kimse biz Ramazan hilalini sizin oruca başlamanızdan bir gün önce görmüştük diye şehadette bulumsalar bakılır. Eğer bunlar o belde halkından iseler, uygun olan şahitliklerin kabul edilmesidir. Çünkü bunlar Allah için yapılacak olan bir şehadeti önceden terk etmişlerdir. Fakat uzak bir yerden gelmiş iseler, şehadetleri caiz olur. Çünkü bunlar bu şahitliklerinde kınanmazlar. Ramazan ayından başka ayların sübutu için hava kapalı ise, en az iki adil erkeğin veya bir erkekle iki kadının şehadetleri gerekir. Hava açık ise büyük bir cemaatin şehadeti gerekir. Bu cemaat kesinlik kazandıracak derecede kalabalık ve sağlamsa şehadetlerin kabulü için İslam olmak şart kılınmaz. Diğer bir görüşe göre, Ramazan, Şevval ve Zilhicce'den başka diğer dokuz ayın hilalini ispat için hava kapalı olsun veya olmasın iki adil şahidin şehadetleri yeterli olur. Çünkü bu ayların hilallerini görmek için büyük bir topluluk ilgilenmez. Bir belde halkı hilali görmeksizin 28 gün oruç tutup da sonra Şevval hilalini görecek olsalar bakılır. Eğer Şaban hilalini görüp onu 30 gün saymışlarsa yalnız bir gün kaza ederler. Ramazan ayı 29 gün bulunmuş olur. Fakat Şaban hilalini görmeksizin onu 30 gün saymışsa 2 gün kaza etmeleri gerekir. Çünkü Şaban ayının 29 gün olması ihtimali vardır. Fakat bu belde halkı 29 gün oruç tutup da sonra şevval hilalini görseler üzerlerine kaza gerekmez. Çünkü Ramazan ayı 29 gün olabilir. Bir beldede Ramazan orucu hilalin görülmesiyle 29 gün tutulmuş olsa o beldedeki hastalar da ileride bu Ramazan orucunu 29 gün olarak kaza ederler. Fakat böyle bir hasta o belde halkının nasıl hareket etmiş olduklarını bilmezse borcundan kesin bir şekilde kurtulması için tam 30 gün kaza oruç tutar. Ayın ve güneşin doğmuş oldukları yerler, beldelere ve arazi parçalarına göre değişik bulunur. Fakat oruç hususunda kabul edilen görüşe göre bunların doğuş yerlerine bakılmaz. Fetva buna göredir Bundan dolayı Batı ülkesinde bulunanlar Ramazan filanını görecek olsalar bunu haber alan Doğu ülkelerindeki Müslümanlar üzerine de oruç tutmak gerekir. Ancak bir beldedeki görmüş. Diğer bir belde halkı hakkında geçerli olabilmesi için bu görünüş hakkında olan şahadetin hakim tarafından benimsenip karara bağlanması lazımdır. Yoksa sadece bir görüşe haber vermek hilali görmeyen memleket halkı için bir delil olamaz. Şöyle ki bir belde hakimine iki adil adam gelip şöyle demelidir. Falan memlekette hilali gördüklerine dair olan şahitlerin şehadetlerini o memleketin hakimi usulüne göre kabul edip hüküm vermiştir. Hakimin hükmü bir senet ve değildir. Bunlar da bu hükmü şahitlik etmiş olurlar. Artık öteki memleketin hakimi de bu şahadeti kabul ederek ona göre hüküm verebilir. Başka bir memlekette hilalin görülmüş ve karara bağlanmış olduğunu gelip haber verenler, sözleri inkar edilemeyecek kadar büyük bir çoğunluksa, böyle bir hükme ihtiyaç görülmeksizin haber gereği üzere işlem yapılır. Oruç hususunda ayın doğuş yerlerinin, Çeşitli oluşuna ve bunun hesapla belirlenmesine itibar edilmemesi şu hadis-i şerif ile aynı manayı taşıyan başka hadislere dayanmaktadır. Hilali gördüğünüz zaman oruç tutunuz ve hilali görünce de iftar ediniz. Bu hadis-i şerife göre oruç ile iftar hilalin görülmesine bağlanmıştır. Bundan dolayı Müslümanlardan bir kısmının hilali görmesiyle oruca esas olan hilali görme olayı meydana çıkmış olur. Böylece farz olan orucu tutma ve bayram yapma gereği hepsine yönelmiş bulunur. Dinin bu hükümleri, hilalin değişik beldelerde, farklı zamanlarda doğuşuna itibar edilmesini veya hesap ehlinden sorulmasını emretmemiştir. Hilalin fenine dayanarak görülemeyeceğini araştırmak da gerekmemektedir. Çünkü bu fenli araştırma her yerde ve her zaman mümkün olmaz. Dinin gösterdiği kolaylığa da uymaz. Yine, Hilale haber veren iki haberciden birinin fenine dayanarak haberini, diğerinin görüşe göre dayanarak haberini tercih etmekte çok kere uygun olmaz. Çünkü bunlardan birinin hesapta diğerinin görmede hataya düşmesi ihtimali vardır. Maliki ve Hanbelilerin mezheplerine göre de doğuşun değişik olmasına itibar olunmaz. Şafilere göre aralarında 24 fersa veya daha çok uzak bulunan iki belrede değişik doğuşlara itibar olunur. Birinde hilalin görülmesi, diğer için görülme sayılmaz. Hilalin doğuş yeri değişikliklerine itibar edilmediğine göre, bir belde halkı Ramazan hilalini görüp 29 gün oruç tuttuktan sonra bayram yapsalar, diğer bir belde halkı yine hilali görerek 30 gün oruç tuttukları meydana çıksa, önceki belde halkının bayramdan sonra kaza olarak gün oruç tutmaları gerekir. Çünkü ilk hilali görüşe itibar olunmaz. Bu beldede halkının hilali, bir gün sonra görmüş olmaları ihtimali vardır. Hanefi fıkıh alimlerinden bazılarına göre doğu yerlerinin değişik olması geçerlidir. Bundan dolayı batıda hilalin görülmez sebebiyle doğuda bulunan Müslümanlar için o gün oruç tutmak veya iftar etmek gerekmez. Bu hususta her belde halkı kendi görgüsüne göre işlem yapar. Oruç tutar, bayram yapar ve kurban keser. Bununla beraber aralarında 24 fersahtan az bir uzaklık bulunan iki belde arasında bu ayrılık mümkün olmaz. İşte böyle birbirine yakın iki beldeden birinde görülen hilal, diğerinde de geçerli olur. Ramazan orucuna başlanması veya bayram yapılması için astronomi ilmini bilen adalet sahibi vakit uzmanlarının sözlerine başvurulup vurulmayacağı hususunda fıkıh alimleri arasında iki görüş vardır. Sahih kabul edilen bir vakit uzmanının yaptığı hesap bile kendisinin işlem yapması bile caiz değildir. Gerçekten fenni hesaplar kesin ise de bu hesapları yapanların hata yapmayacakları kesin değildir. Bundan dolayı takvimler arasında daima ayrılık görülmektedir. Bununla beraber her yerde böyle ince hesapları yapabilecek insanlar bulunamayacağından, bunların sözlerine başvurmak gereği, özellikle sahra gibi yerlerde ve dağınık bir halde yaşayan Müslümanlar için zorluğu gerektirir. Halbuki şeriat bu hususta kolaylık göstermiştir. Bir hadis-i şerifte buyurulmuştur: Hilali gördükten sonra oruç tutunuz ve hilali gördükten sonra iftar ediniz. Yani bayram yapınız. Size hava kapalı olunca da şaban ayını 30'a tamamlayınız. Anlaşılıyor ki şeriat orucu hiçbir zaman değişmeyecek temelli ve basit olan, herkes tarafından anlaşılıp kabul edilecek olan bir delille bağlanmıştır ki o da hilalin görülmesidir. Gerçekte müneccimlerin sözleri hesap kurallarına dayanır. Fakat aralarında çok geri ayrılık bulunmakta, sözleri kararlı bulunmamaktadır. Bir de hesaba nazaran kameri aylar mutlaka 30 veya 29 gün olmayıp Az çok kesirli bulunmaktadır. Şeriat ise orucun ya tam 30 veya tam 29 gün tutulmasını emretmiştir. Azınlıkta olanlara ait diğer bir görüşe göre bu konuda vakit uzmanlarının ve müneccimlerin sözlerine başvurulabilir. Bunların sözlerine güvenmekte bir sakınca yoktur. Fıkıh alimlerinde Muhammed İbni Mukadil onların kendi aralarında fikir birliği yaptıkları sözlerine güvenir ve onlardan sorardı. Ancak bu konuda onlardan bir toplulun fikir birliği yapmış olması lazımdır. Kadı, Kadı Abdülcebbar da müneccimlerin sözlerine güvenmekte bir sakınca yoktur demiştir. Memleketimizde bir müddetten beri bu görüşe uygun olarak kameri aylar rastlathane tarafından bir belge haline tayin edilmektedir. Maliki ve hanbeli fıkıh alimlerine göre müneccimlerin sözlerine güvenilmez. Bunun için onların sözleriyle herkes için oruca başlamak gerekmez. Yalnız malikilerce müneccimlerin Güvenilir bir görüşe göre müneccimler kendi hesaplarıyla işlem yaparak oruç tutabilirler. Müneccimlerden işitip doğru olduğuna kuvvetle ininen kimse de onun hesabına dayanarak oruca başlayabilir. Şafiilerce de müneccimin sözü kendi hakkında ve kendisini doğrulayan kimse hakkında geçerli ise de tercih edilen görüşe göre bütün insanlar için geçerli değildir. Buna göre müneccimin sözü üzerine herkesin oruca başlaması vacip olmaz. Şafilerden yalnız İmam Sübki'nin bu konuda bir eseri vardır. Bu şahıs hesabın kesin olduğunu göz önüne alarak müneccimlerin sözlerine güvenileceğine inanmıştır. Fakat diğer şafi olan alimler tarafından bunun sözü kabul edilmemiştir.